Oynayanlar Ali Ulvi Kurucu, Nüvit Candaner, Ertuğrul Ümit Dolu, Çocuk, Onur Kırış 93. Bölüm Hasan Basır Çantay daha önce böyle bir kahraman var. Tımarhaneye attılar. Rica ederim alakadar ol diye avukat Ahmet Vehbi Bey'i Cevdet Bey'e göndermiş. Cevdet Bey kaçmadan evvel durumu Ahmet Bey'e bildirmiş ne yapacaklarını nasıl yapacaklarını birlikte kararlaştırmışlar Suriye'ye nasıl geçmiş nasıl yaptıysa bir yolunu bulup geçmiş işte 1949 yılıydı Şam'dan gelen deve kervanıyla Medine'ye geldi İrfaniye medresesinde bir odaya yerleşti hoca o günlerde apayrı bir vecd içindeydi nasıl yani Kamil Tok adında Tarsuslu bir zat vardı o da komşusuydu bir gün geldi dedi ki. Bu hoca geceleri hiç uyumuyor. Sabaha kadar ibadet ediyor. Namaz, namaz, namaz. Geliriz gideriz secdede rükuda. Acayip bir hoca. Para vereyim dedim. Hı, almadım. Gece sahura kalkıyor. Akşamdan kalan salatayla yoğurt yiyor. Oruç tutuyor. Çok müstahanim. Para verdim almalı. Evet, evet. Müstani biri. Müslümanca bir özellik. Kendisini harem-i şerifte görüyorum. Sürekli Kur'an-ı Kerim okuyor. Ya da tefekkür halinde. Gelip giderken peşine takılıyorum. Vecd içinde. Konuşmaya hali yok. Çok büyük bir huzur içinde. Çok zamanlar ağlayarak dua ederken görüyorum. Devamlı dua ediyor ve ağlıyor. Bir dostluk kuramadınız mı? Ah kurduk elhamdülillah. Kış geldi. Bizim valide dedi ki... ...havalar serinledi. Hoca birinci katta oturuyor. Üşüyebilir. Yatak yorgan bir şeyler versek. Ben de halı götürdüm. Yatak yorgan götürdüm. Meğer o güne kadar... ...hasırın üzerinde yatarmış. Hulusi Topbaş Bey hacca gelmişti. Türk fakirlere verilmek üzere bir miktar para bırakmıştı. Cevdet Bey'e 20 gümüş riyal vermek istedim, kabul etmedi. Almak istemedi. Zorladım, yemin ettim. Gerçekten katıymış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabul ederken siz nasıl kabul etmiyorsunuz filan dedim, zorla verebildim. Bir müddet sonra geldi ve dedi ki... Ali Ulvi Bey, siz bana para vermiştiniz ya. Evet, ya benim bilmem şart değil, siz bilirsiniz bu parayı veren büyük bir insan. Nasıl bu karara vardınız? O gün bugün harcıyorum harcıyorum, bu parayı ben bitiremedim ya. Bu zat büyük bir insan, İnan. 1950'de Nuri ve Hulusi Topbaş Beyler hacca gelince tanıştılar. Fakirhanede bir toplantı oldu. Zekai Hoca buradaydı. Abdülgafur Efendi'nin evinde kasideler okuyan Seyyid Yasin Haşim'i de çağırmıştım. Türkçe, Arapça kasideler okudu. Cevdet Bey'in orada sessiz sessiz bir ağlaması vardı ki döktüğü yaşlarla yıkanılabilirdi. O gece Nuri ve Hulusi Beyler Cevdet Bey'i çok sevdiler. Peki Cevdet Bey sonra Affa Muğralı ne oldu? 1965 yılında İstanbul'a geldiğimde Faruk Nafiz Çamlıbeli ziyaret etmiştim. Söz Cevdet Bey'den açıldı. İstanbul Lisesi'nde Kabataş Lisesi'nde Cevdet Bey'le birlikte hocalık yapmışlar. Celal Hoca, Nurettin Topçu, Ali Nihat Tarlan hep birbirlerini tanıyorlardı. Peki Faruk Nafiz Bey'in görüşü nasıldı? Söz döndü dolaştı ve yine Cevdet Bey'e geldi. Faruk Nafiz Bey sordu. Cevdet Bey şimdi nerede? Medine-i Münevvere'de. Orada ikamet ediyor. Şimdi tam yerini bulmuş. Neden böyle dediniz? Mübarek buluttan nem kapardı. Hele son senelerinde çok hassas olmuştu. Arkadaşlarımız arasında en güzel, en titiz giyinen oydu. Bir de baktık ki... Sakal bıraktı ve kendini tamamen saldı. Şairliğini nasıl bulurdunuz? İki kimsenin şiiri meslek edinmediğine hem şaşarım hem yanarım. Biri Rıza Tevfik, diğeri Cevdet Bey. Rıza Tevfik büyük kabiliyetti. Ama şiiri üçüncü derecede ele alırdı. Halbuki gerek Aruz ve gerekse Hece ile yazdıklarında üstaddı. Kültürü namütenahî. Şairlerin hepsinden fazla bilgisi var. Kaç tane lisan bilir. Arapçadan tut, Yahudi lisanına kadar. Fakat, feylesofluk etmeye kalktı. Oysa memleketin onun felsefesine değil, edebiyatına ihtiyacı vardı. Ya Cevdet Bey? Senin hocan Cevdet Bey de yazmaz yazmaz, kalkar reisi cumhurlara çatar. Ondan sonra da adli tıbba sevk edilir. Cevdet Bey'in imani, fikri değişimi Aziz ve Hasip Efendiler eliyle olmuş. Kendisini Aziz Efendi'ye götürmüşler. Hasip Efendi'nin sohbetlerine devam etmiş. Ondan ders aldıktan sonra artık kimseye gitmez olmuş. Kendi alemine gömülmüş. Sakal bıraktığı dönem o dönem mi acaba? Kur'an-ı Kerim tefsiri mütalasına başladığını söylemişti. Hangisine okuduğunu sordum. Aliüsin'in Ruhul Me'anisini doyurucu buldum dedi. Aliüsi hakkında neler söyleyebiliriz? Bağdatlı büyük bir alim. Sultan Abdülmecid devrinin büyük alimlerinden. Cevdet Bey daha sonra Fahreddin Razi'nin Tefsiri Kebirini tercümeye başladığını da söylemişti. Sofiyane hayatı İstanbul'da başladı değil mi? 1950-1958 arası İstanbul'da üç baş medresesinde kalmış. Yalnız başına yaşamış. İmam Hatip ve Kur'an kursu talebelerine derslerinde yardım etmiş. İbadet ve taatle vakit geçirmiş. Fakat tımarhaneden verilen ilaçların tesiriyle zaman zaman sıtma gibi titreme nöbetlerine tutulurmuş. Medine'den İstanbul'a dönmüş müydü? Söyledim ya... 1950-58 yılları arasında İstanbul'daydı. İstanbul'da daha fazla kalmadı ve yine Medine'yi münevvereye geldi. Tam bir zahit hayatı yaşıyordu. Her gün Peygamberi Ziya'nı ziyaret eder, cumartesi günleri yayan Kuba'ya gider, çarşamba günlerini Hazreti Hamza ve Uhud şehitlerine ayırırdı. Uhrevi bir hal almıştı. Medine'de şiir yazıyor muydu? Cevdet Bey ömrünün bu son devresinde şiir yazmadı. Fakat fakirin şiir yazmasını ister teşvik ederdi. Yine o eski rahatsızlığından olmalı, kendimi toparlayamıyorum derdi. Peki sizi teşvik ederken ayrıca bilgi desteği de veriyor muydu? Cevdet Bey benim şiir hocam ve üstadımdır. Şiir ve edebiyat üzerine çok sohbetlerimiz oldu. Bana şunları söylemişti... Sen hafızsın, bilirsin. Cenabı Hak, İbrahim suresinde gönderdiğimiz her peygamberi kavminin lisanıyla gönderdik. Onlara kendi dilleriyle hitap ettiler ki davayı anlatabilsinler. Buyuruyor. Bundan şunu çıkarabiliriz. Demek tebliğ ve irşat için güzel bir lisana ihtiyaç vardır. Bizde de lisanın berraklaşması Mehmet Akif'le başladı. Yahya Kemal'le, Faruk Nafiz'le devam etti. Baktım, o insanla konuşmayan, yüz rekat namaz kılan üstad, safahat tekmil ezberindedir deseniz caiz. Her mühim mısrağı veriyor. Birçok önemli şair ve yazarla da hukuk olmuş. Fikret'i, Namık Kemal'i biliyor. Yahya Kemal'i bizzat tanıyarak ve görüşerek hatmetmiş. Hatta bir gün Nurullah Ataç Yahya Kemal'den bir şiir okurken bir kelimeyi değişik okumuş. aynı da kelime başka. Cevdet Bey düzeltmiş. Nurullah Ataç ben bunu şairin ağzından yazdım diye itiraz edince Cevdet Bey o zaman yanlış yazmışsın diye mukabele etmiş. Bu tartışmalar neden oluyormuş ki? O zaman malum Yahya Kemal'in şiirleri kitap halinde çıkmış değil. Nurullah Ataç şaire gidip sorunca Yahya Kemal Ataç'a sen Cevdet Bey'le nasıl münakaşa edersin yahu demiş. Cevdet Bey şöyle demişti. Yahya Kemal şiiri arzu edilen berraklığa kavuşturdu. Fakat Yahya Kemal'in her şiiri seni sarmaz. Sen istersin ki Mehmet Akif gibi baştan başa Müslümanların derdini terennüm etsin. Aziz dostum, park otelde o mevzular yazılmaz. Park otelde yaşayan, her gün ayrı ayrı sofralarda bulunan, arkadaşları şunlar bunlar olan kimse o mevzuları yazamaz. Yine de adamın imanı varmış ki, Atik Valide'den inen sokakta oruç tutanlara hasretini, Süleymaniye'de bayram sabahında, ...imana olan özlemini dile getirmiştir. Siz o muhitlere hiç uğramadınız mı? <gülüyor> ben o muhitlerin içinde senelerce yaşadım. Şimdi o günahlarımın affıyla uğraşıyorum. Rabbim affederse. Cevdet Bey 1980 sonrasında Türkiye'ye bir gittiğinde... ...Doktor Ali Kemal Belviranlı Bey ile Konya'da görüşürken diyor ki... Yarım asra yakın bir ömrü... ...nafile ibadetlerle geçirdim. Belki eser vermek daha iyiydi. Fakat... ...Doğan Güneş Dergisi'ni o kötü günlerde... ...ve ihtiyacın en çok olduğu bir zamanda çıkardığımda bile... ...fazla alaka görmemişti. Bizim millet ne hikmetse okumuyor ya. Okumayı sevmiyor. Doğan Güneş Dergisi nasıldı? İçinde neler vardı? On bir sayı çıkabilmiş... Sofrasında ve Türk gençliğine gibi çok tesirli şiirler varmış. Aslında iyi bir dergiymiş. Bu şiirlerden kısa bir örnek lütfeder misiniz? Türk gençliğine manzumesinden bir bölüm. Yedinci sayıdan. Hani sen, hak gözeten, hakkı seven, hakka tapan. Babanın oğlu musun? Nerede o hak, nerede baban? Sen misin Fatih'in evladı? O bir devr açarak başka bir devre nihayet veren üstün bayrak. Dehre meydan okuyan, şöhreti dünyaya tutan devlerin varisisin öyle mi? Ceddinden utan. Biraz ağır olmuş. 1950 yılı Nisan ayıydı. Cevdet Bey Medine-i Münevvere'de bulunuyordu. Mareşal Feyzi Çakmak vefat etti. İsmet İnönü reisi cumhurdu. Halk Partisi hükümeti baştaydı. Feyzi Çakmak gibi sevilen bir milli kahramanın vefatı üzerine devletin radyosu sanki hiçbir şey olmamış gibi müzikli yayınla devam edince üniversite gençliği radyo evini bastı. Mareşal'in cenazesi hadiseli oldu. Böyle milli bir galeyan Mehmet Akif'in cenazesi hariç 25 yıldır görülmemişti. Bazı gençler tevkif edildi. Haberlerin ve bu gençlerin resimleri bulunan gazeteler Medine'ye gelince heyecanlandım ve ben de Türk Gençliğine adlı ilk şiirimi yazdım. Bu şiirinizi Cevdet Bey'e gösterdiniz mi? Cevdet Bey benim şiir hocamdır. Bu ilk şiirimi tenkidine sunmak ve tavsiyelerini almak üzere... ...kimseye göstermeden önce Cevdet Bey'e götürdüm. Arz ettim. Üstad şiiri okudu ve dedi ki... Hmm... Hazretim... ...bazı kimselerin yaptıkları gibi... ...aferin maşallah... ...şair olmuşsun ya... ...çok güzel olmuş diyerek sırtınızı mı suazlayacağız... ...yoksa... Bir hocanın talebesini irşat ve tenvir ettiği gibi... ...tenkit ve tahlile mi geçeceğiz? Hangisini istiyorsun? Üstadım, bu benim yazdığım ilk şiir. Lütfen, bütün samimiyetinizle tenkit ve tahlillerinizi... ...irşat ve tenvirlerinizi canıma minnet bilirim. <gülüyor> Öyleyse bana bir kağıt ve kırmızı bir kalem getir. Peki efendim, hemen. 93. bölümün sonu. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Burç Projección.